o azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, evet Rabbime and olsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz.